Aneros, İliada. kaset A yüzü, sayfa 30'dan devam. Tanrılar acı çekerler, ama gene de bir şey olmaz onlara. Durmadan insan savaşlarına karıştıkları için yaralandıkları da olur. Savaş tanrısı Ares'in etine silah işler. Diomedes Atodite'yi incecik bileğinden yaralar. Her iki yaradan da ikor denilen bir öz akar. Homeros ölümsüz tanrıların damarlarında kan değil de bu ikor varmış diyor. Yaranlandılar mı güzel tanrıları kararır, acılar içinde kıvranırlar, ağlarlar, sızlarlar ama hiç ölüm yoktur bunun sonunda. Hakim tanrı Apollon yaranın üstüne biraz ilaç serpti mi bir şeyleri kalmaz. Tanrılar ve Troya savaşı, tanrıların birbirleriyle alışverişi Troya savaşı ile doğrudan doğruya ilgilidir. İki cepheye ayrılmıştır onlar. Neden derseniz pek belli değil. İlyada'da üç tanrı arasındaki güzellik yarışmasından bahis yoktur. O halde tanrılar arasında neden bu ikilik? Niçin Afrodit ile Ares Troyalıların yana? Niçin Hera ile Athena? Akalara bu kadar dosta, Troyalılara bu kadar düşman. Bunu tanrıların en büyüğü Zeus bile bilmiyor sanki bakın ne diyor. Ha şeytan karı ne diye kızarsan onlara böyle? Düzenli İlyon'u yerde bir etmek hırsı da ne? Priamos'la çocuklarının sana ettikleri ne ki? Bir girebilseydin kapılardan, koca surlardan, Priamos'lu çocuklarını, Troyalıları, yerdin çiğ çiğ. Tanrılar dünyasında bu mesele sonsuz bir tartışma konusudur. İki cephe arasında hakem vazifesi gören Zeus bile bazen bıkmış, usanmışa benziyor, bu yüzden... Bütün destan boyunca Zeus ne derse desin olduğu halde Troya'nın yıkılması bahsinde Zeus'tan da üstün bir irade, bir kader vardır. Savaşlarda talihi bir oyana, bir bu yana çeken Hera, Athena, Ares, Apollon, Afrodit gibi tanrılar gerçi Zeus'un elinde birer kukla gibidirler. Ama Zeus bunları neden böyle oynatır da öyle oynatmaz? Bunu anlamak için İlyada'nın büyük bir efsane bütününün bir parçası olduğunu unutmamak gerekir. Destanın başında şu önemli sözlere rastlıyoruz. Buyuğu yerine geliyordu Zeus'un. İlyada'nın konusu olan bu istemin gerçekleşmesi de doğrudan doğruya Akileus'un öfkesiyle ilgilidir. Bristelsi elinden kapan Agemonmon'a öfkelenen Akileus, anası Tetis yoluyla Zeus'tan söz alır. Akileus savaştan uzak durdukça tarih talih, Troyalılar'a gülecek, akalar bir sonuç alamayacaklar ama... Zeus'un bu buyruğu hemen yerine gelseydi destan destan olmazdı. Zeus tanrıların birbirine zıt istekleri arasında bir denge kurar. Böylece olay uzayıp gider. da 24 bölümlü bir destan meraklı bir dram haline gelir. İki katlı sahne İlyada'da sözü geçen tanrıları bir bir ele almadan Homeros'un tanrı dünyasıyla insan dünyası arasındaki alışverişi nasıl tasarladığını görelim. Olimpos'ta geçen her sahne Troya Savaşı ile ilgilidir. Doğrudan doğruya bir ilişki yoksa bu savaşla ilgili tanrıların veya insanların ağzından bir anı gibi anlatılır. İlyada dramı iki katlı bir sahnede geçer. Troya şehri. Troya surlarından ta denize kadar uzanan koca savaş meydanı, kıyıdaki akaların gemileri, barakaları Troya savaşlarına katılmak için Yunanistan'dan, adalardan gelmiş bütün ordu. İşte sahnenin alt katı. Üst katta ise tanrıların dünyası yani Olimpos var. Göz bu iki sahne arasındaki gider gelir. Homeros bizi bir yeryüzüne indirir, bir gökyüzüne çıkarır. Bir Troya önünde olup biteni gösterir. Bir Olimpos'ta verilen kararları duyurur. Hemen her, her bölümün bir parçası Olimpos'taki bir sahneye ayrılmıştır. Yeryüzünde bulunduğumuz zaman da tanrıları gözden kaçırmayız. Çünkü onlar insanların her işinde, her sözünde var oldukları gibi yeryüzüne inmekten de hiç çekinmezler. Homeros'un destan dünyası tanrı varlığıyla dolup taşar. Homeros'tan birkaç yüzyıl sonra Atina'da doğup gelişen tragedya son demlerini yaşarken şairler sahnede gösterdikleri faciayı sonuçlandırmak için Deus ex machina denilen çareye başvururlardı. Yani bir makine ile tanrı indirir, meseleyi ona çözdürürlermiş. Homeros destanlarındaki tanrılara Deus ex machina bile denemez. Çünkü onlar yalnız belli bir anda karışmıyorlar olaya, her zaman olup bitenin içindeler. Tanrılar ve insanlar, şair için tanrısal varlıkları insan olaylarına hep karışır göstermek öyle kolay bir işte değil. Deus Ex Machina, 5. Yüzyıl Atinasında sırıtırdı. İlyada'da ise hiçbir zorlama sezilmez bu yolda. İnsan dünyası ile tanrı dünyasının gerçekleri belli bir efsane havası içinde rahatça birbirine karışıyor. Abenonun düş mü görür? Bilin ki Zeus düş tanrıyı, ona bir öğüt vermek için göndermiştir. Akile o söpkesinden tabuna sığamayıp kılıcını çekmek, Adem'in onu öldürmek üzere midir? Hemen tepesinde Athena belirir. Onu bu işten alıkoyar. Pergambos kalesindeki tapınakta savaşı gözleyen Apollon, Troyalıların gevşek davranmasına içerler, seslenir onlara. Tanrılar düzüm gördükçe işe karışırlar ama bazen de çağrıldıkları için gelirler. Pandaros'un oku ile yaralanınca, Diomedes Athena'yı çağırır, Tanrıça hemen gelir, yarasını iyi eder, ...çok sevdiği yiğide öğütler verir. Haberci tanrısı Iris'in ödevi... ...zaten tanrıların buyruklarını insanlara ulaştırmaktır. Gelir, Heleneyi evinden alır. Troya surlarından savaşı görmeye götürür. Tanrılar öylesine güçlüdür ki... ...bir silahı istedikleri hedefe yöneltebilirler. Hedeften uzaklaştırırlar. insanları dumanlarla örtüp gizlerler. Hiç sarpa mı? havalara uçurup kaçırırlar. Afrodit Paris'i öyle kaçırır... ...Menele olsun elinden. Oğlu Aineidas... Öyle kurtarır Domedes'in etmençesinden. İnsanları gizlemek için dumana Homeros'un deyimiyle koyu bir buluda sardıkları gibi kendilerini de belli etmemek için binbir çareye başvururlar. Bu çarelerin biri Hades başlığıdır. Athena onu başına geçir geçirmez görünmez hale gelir. Böylece Domedes'i arabasını alır Tanrı Ares'e karşı sürer. Tanrıların hep bulutlarla işleri var zaten. Hades arabasını ve silahlarını bir buluta dayamıştır. Tanrılar çoğu zaman insan kılığına girerler. Afrodit Heleneyi bir zamanlar Miken'de kendisine yüğün eğilen ihtiyar bir kadın kılığında görür. Iris Selene'nin görümcesi Laodike oğlu verir. Hera, Stentor'un Atena'da Laudakos'un kılığına girerler. Biçimle kimlik değiştirmek ölümsüzler için işten bile değildir. Ama kılık kıyafet seçerken de davranırlar. Görünecekleri kimseye söz geçirebilsinler diye onun sevdiği saydığı bir insanın kimliğine bürünürler. Tanrı'nın gelişi bazen belli olur bazen olmaz. Atena binlerce ışın saçan yıldız gibi akar yeryüzüne şaşakalır tekmil ordular. Çoğu zaman Tanrı yalnız bir şey söylemek istediği insana belli ederken de. Ötekiler gelişinin farkına bile varmazlar. Akileus hemen tanır Athena'yı. Helenede yanılmaz. Dillere destan Gerdan'ında tanındı Helen'e tanrıçayı. İnsanın içini bir hoş eden göğsünden, ateş saçan gözlerinden tanı onu. Zeus, Uranos ve Kronos soylarından sonra üçüncü tanrı kuşağı olarak Olimpos'ta hüküm süren tanrıların en büyüğü, en güçlüsü Zeus'tur. Kronos oğlu e, Zeus'u Homeros tabiat kuvvetlerini elinde tutan İnsan rüyası da hakim bir tanrı olarak gösterir. Bulutları levşiren göklerde görülen şimşek sauransı yanında Zeus aklın ta kendisidir. Zeus'un öyle gücü sonsuzdur ki başını, başının bir işmarıyla koca olimposu titretir en olamayacak şeyi gerçekleştirir sarayının eşini ayak basınca bütün tanrılar ayağa kalkarlar onu karşılamaya çıkarlar tanrıların hepsinden üstün olduğu için hiçbiri ona karşı gelmeye yeltenemez karısı her adıyla dayak yemekten korkar Zeus bir şey söyledi mi tanrılar sus pusulurlar Hephaistos babasına karşı annesini tuttuğu için başına gelenleri yana yakıla anlatır. Zeus onu bacağından tutup Olimpos'tan aşağı atmıştı. Ünlü demirci tanrının topal olması da bu yüzden. Aynı maceranın Hera'nın başına gelmesinden korkan Hephaistos öbür tanrılar Zeus'u ancak tatlı sözlerle yalvarmalarla kandırabilirler. Tetis yalvarıcı pozuna girer önünde, ressamlara esin kaynağı olan bu pozu Homeros şöyle anlatır. Tetis en yüksek yerinde çok doruklu Olimpos'un, öbür tanrılardan uzakta oturur buldu iri gözlü Kronos oğlunu. Çöktü önünde tuttu dizlerini sol eliyle, okşadı sağ eliyle de çenesini. Yakardı Kronos oğlu tanrılar kralı Zeus'a. Zeus bu egemenliği dünyanın kuruluşu ile birlikte ele geçirmiş değildir. Olimposlu tanrılardan önce başka tanrılar da vardı. Dünyanın kuruluşu ile birlikte tanrı kuşaklarının doğuşunu Helenler buna Theogonia derlerdi. Çetin savaşlardan sonra yeni kuşakların eskileri alt edip başa geçmelerini Homeros değil de ondan bir yüz kadar sonra yaşadığı sanılan şair Hesoidos anlatır, Uranus gök, çizgi gaya, parantez toprak, soyunu Kronos, Rehea soyu izlemiş ama Kronos krallığı elden kaçırmamak için bütün çocuklarını doğar doğmaz olmaz yermiş. Rehea oğlu Zeus'u doğurunca Girit adasına saklamış, Kronos'u da kundaklamış bir taş yedirmiş. Zeus da büyüyünce babasının erkeklik uzuğunu tırpanla keserek denize atmış. Kronos'un soyundan olan bütün devleri azmanları yeraltı ülkesi Tartaros'a kapatmış. Ve göre tanrıça Afrodit Kronos'un erkeklik uzuğu denize düşünce saçtığı köpüklerden doğmuştur. Ama Homeros böyle bir efsaneden söz etmez. İlyada'da Afrodit'e Zeus ile Dione'nin kızı olarak gösterilir. Zeus'a karşı koyanlar da olmuş. Tetis onu günün birinde Hera, Poseidon ve Pallas, Athena'nın kurdukları bir tuzaktan kurtarmış. Bunlar tanrılar babasını zincire vurmuşlar. Tetis de e, 150 olan dev Braia revsu Olimpos'a getirmiş, e, zincirlerini ona çözdürmüş. Bu hikayeyi Tetis'in ağzından duymuş olan Akileus Zeus'tan yardım istemek için onu anasını anlatır. Tanrıların insan elinden çektikleri de olmuştur. Diomedes'i e, kudurup da insan olsun tanrı olsun her karşısına çıkana saldırınca onu görenler Zeus'tan bile çekinmeyeceğini söylerler. Yaralı kızı Afrodite'yi almak için Diome insan elinden tanrıların çektiklerini sayar döker. Otos ile Hephiates adlı devler tanrı Ares'i 13 ay bir küpe kapatmışlar. Herakles herayı okla memesinden yararlamış yine Herakles Hades'in omzuna bir kargı saplamış. Tanrıların en güçlüsü olduğu halde Zeus bir tanrılardan çekinir. Aralarında bir yatıştırma politikası gitmek zorundadır. Şu ya da bu tanrıyı gücendirmemek için kararlarını gizler. gizler. Hele karısı her adam bayağı korkar. Herhangi bir ölümlü gibi elinde kırgır çıkarmasına yakınır, canı sıkılır. Karısının hırçınlığından, kavgacılığından çok oğlu Ares'te aynı huyları görünce sinirlenir. Sen de annene çektin diye hayıflanır. Her at. Ap kollu, inek gözlü tanrıça Hera. Zeus'un soyundan ve Zeus'un karısı olduğu için tanrıların babası kadar saygı görmekle övünür. İlyada Hera'nın kör körüne akalardan yana gösterilmesi onun yalnız Yunanistan'da tapılan bir tanrıça olduğundandır herhalde. Hera kendisi söylüyor ki doğru üç şehir var benim göz bebeğim. Argos, Sparta, uçsuz, bucaksız, Mikene. Trolulara yıkımlar kurması Paris'in Heleneyi kaçırdığı ya da Athena gibi kimi Aka yiğitlerini üstün görüp sevdiği için değil de yalnız bir ırk bir memleket davası gözettiğindendir. Homeros Hera'yı Yunanistan'dan yenme bütün yiğitlerin orduların desteği olarak canlandırır. Hera bu ordunun yenmesi Troya'nın yenilmesi için yıllarca uğraşmış, didinmiş, alın teri dökmüştür. İlyon'un yıkılıp yok olacağı sözünü de zorla Zeus'un ağzından koparmıştır. Apollon Hera nasıl Yunanistan tapınağına bağlıysa Apollon da Anadolu ile ilgisi yüzünden Troyalıları tutan bir tanrıdır. Troya'nın Pergamos kalesinde bir tapınağı bulunan Apollon'un İlyada'da başlıca sıfatı Likyalı'dır. kültü kültür e, merkezi merkezlenip Yunanistan'ın ve Yunan varlığının baş temsilcisi sayılacak olan ışık ve güneş tanrısı Poibos Apollon'un Anadolu kaynaklı bir tanrı olduğu İlyada'da anlaşılır. Apollon'un iki büyük niteliği vardır, okçuluk ve hekimlik. İlyada'nın başında ata ordusunun kırılmasına yol açan salgın Apollon'dan gelmedir. Tanrı dokuz gün gece ordunun üstünde zehirli oklarını yağdırıp rahibinin öçünü alır. Rahibi Fiyarses Tanrı arasında bölgesel bir bağlılık var. Adı sesli anlamına gelen Fiyarses, Apollon Tanrı'ya şöyle yakarıyor, El Ey Fiyarsesi. Kutsal Killa'yı koruyan gümüş yaylı Tenedos'un güçlü kralı Simenteus dinle beni. Kıyarse ve Killa şehirlerinin nerede olduklarını iyice bilmiyorsak da bunlar her halde Killa çok uzak olmayan Anadolu şehirleriydi. Tanrı Bozcaada'nın kralı olarak gösteriliyor. İlyada'da Apollon yalnız Troyalıları değil asıl Yityalı yiğitleri korur. Pandaros, Sarpedon... Glukos, ona milli tanrıları gibi güvenirler, seslenirler. Pandaros'a ok atmayı Apollon öğretmiştir. Apollon ve Artemis'in anaları, Leto'nun da efsanesi Anadolu'ya bağlıdır. Trio efsanesinin başlangıcından beri Apollon'un adına rastlıyoruz. Demek oluyor ki Hera gibi Apollon da ulusal bölgesel bir tanrıdır. Şu İlyada İlyada'da Apollon'un bu bölgeye bağlılığı Atmakçı ortaya çıkıyor. Bunun nedeni de Homeros'un Anadolu'da merkezlenen Apollon kültünü Yunanistan'daki Hera kültünden daha iyi bilmesi tanıdığı bir ortamı anlatmasıdır. Ares, İtalya İlyada'da Ares'in rolü üstünde de durmak gerek. Bu tanrı öbürlerinden çok daha temsili bir karakter taşıyor. Ares gerçi ismi cismi olan bir tanrıdır ama bir de savaşın ta kendisi olarak canlandırılır. Varlığı destanda bir boydan bir boya sezilir. Hem kişi olarak savaşa karışır hem de temsil ettiği savaş gücü olarak her zaman varlığını duyurur. Ares peşinden bir sürü sembolik tanrılar sürükler. Bunların kimi dişi kimi erkektir. Deimos, parantez korku dehşet. Phobos, korku bozlum. Eris. ...kavga, Ares'in kız kardeşi... ...en yok, savaş, savaşta kaynaşma... ...boğuşma. Ares gibi bu varlıklarla karşımıza... ...ya belli bir cisim ya sadece bir kavram... ...olarak çıkarlar. İyi savaşan yiğitlere... ...Homeros, Ares'in sevdiği... ...Ares'in dalı filizi sıfatlarını takar. Bu yiğitlerin Ares'in... ...öz oğulları oldukları sanılmamalı. Ares savaş gücünün... ...ta kendisi olduğuna göre... ...bir ağaç biçiminde imgelendirilen bu güç... ...dal ve filiz verir. Tanrı Ares için Homeros... Bir çok ve hepsi de korku ve nefret uyandıran sıfatlar kullanır. İnsanların baş belası, dönek, surları yıkan, azgın, kızgın, insafsız elleri kana bulanmış. Savaşa doymaz, insan öldüren gibi. Ales'in bir başka adı diye geçen Enyalios, ses takvidi yoluyla savaş narasından gelmeye bir ad olsa gerek. Tıpkı yukarıda sözü geçen kardeşi Enyo gibi. İlyada bir savaş destanıdır. Ama bu savaş destanında savaş ve savaş tanrısı nefretle anılır. Zeus, Ares'ten tiksindiğini açık açık söyler. Troya'da savaşmak için ordularını Yunanistan'dan getiren ve savaş güçlerini arttırmak için uğraşıp didinen Alememnon'da bakın Akireus ne diyor? Hep kavga dövüş, savaş, işin gücü. En iğrendiğim sensin Zeus'un beslediği krallar içinde. Demek ki insanlar da tanrılar da savaştan iğreniyorlar. Homeros'un Savaş için kullandığı sıfatlarda öyle. Savaş kötü, uğursuz, korkunç, öldürücü, zorluğu ve gözyaşı döktüren bir nit diye nitelenir. Kötü sıfatlar kalıplaşmıştır. Savaşın en kızgın anında bile yiğitler savaşı bu sıfatlarla anarlar. Savaştan iğreniyorsa, tiksiniyorsa Homeros bu savaş destanını neden yazdı diyeceksiniz. Bu soruya kestirme bir cevap verilemez. Yalnız şunu unutmayalım ki Homeros uzun bir destan geleneğinin, bir halkasıdır. Konularını kendi seçmez ancak biçimlendirir. Ares ve savaş için kullandığı sıfatları destan geleneğinden almış olabilir ama kendi de kurmuş olabilir. Bu da Homeus'un savaştan hoşlanmadığını söylemeye varır. Öyle ya O'disea'yı okumadan bile İliadayı okuyan kişi şairin savaş sahnelerinden çok Troya'da ve Olimpos'ta geçen günlük hayat sahnelerini anlatırken, tabiattan aldığı gerçek unsurlarla benzetmeler yaparken hem çok özendiğini, sanatının en yüksek seviyesine buralarda ulaştığını görür. Homeros savaştan hoşlanmıyordu ama mesleği onu destan konularının en önemlisi olan Troya savaşını işlemeye zorlamış, o başka. Bu savaş konusunu öyle barışçı bir dille işlemesi de ayrı mesele. İnsan gibi tanrılar. Homeros tanrı dünyasını insan dünyası da gördüğü gerçeklerle canlandırmıştır. Tanrıları pek ciddiye almadığı öteden beri okuyucuların dikkatini çekmiştir. Tanrıyı kusursuz bir varlık olarak tasarlayan tek tanrılı dinlerden geçerli bizler. Homeros'un tanrıları tıpkı insanlar gibi zayıf ve kusurlu göstermesini ister istemez yadırgarız. Bizden çok önce Platon'da Homeros'un bu alanda yalan söylediğine inanmış, nitekim ideal devletlerinde bu şaire yer vermemiş, ama bir yandan da Herodotos Homeros'u Yunan dininin kurucusu sayar. Herodotos ile Platon arasında bir yüzyıllık zaman ayrılığı bile yoktur. O halde mesele şu ki Yunan ilk çağında şiirle felsefe arasındaki ayrılık Homeros kadar eskidir denilebilir. Yani 7. yüzyıl İyonyasında tabiata bakmakla kurulan gerçekçi düşünüş, şairlerin malı olan tanrı efsanelerini hiç saymış, bir yandan bu masal hazinesi halk arasında yaşar Yunan toplulukları bunları birer din gibi benimserken ve bu gelenek Yunan ilk çağının sonuna kadar destan, lirik şiir, tragedya gibi yazın türlerinde durmadan yenilere filiz verirken, felsefe ayrı yollar tutmuş ve ilkinden sonuna kadar bu yollardan yürümüştür. Bir Platon Homeros'u ciddiye almayabilir. Ondan sonraki filozoflar da Homeros destanlarını alegorik şekilde yorumlayarak, Zeus havadır, Poseidon sudur diyerek destanlarda gizli anlamlar vurmaya çalışmışlar. Bütün bu iddialardan felsefenin Homeros'u artık anlamadığı sonuca çıkar. Ne var ki şairler yani Homeros'ta, Pindaros'ta, Asikoros'ta, Sophocles'te anlattıkları ve Tanrı dünyasının efsane geleneğinin gerçekliğine, İnanmış kişilerdi. Yeni efsaneler yaratırken, es eski efsanelere yeni biçimler vererek bu geleneği zenginleştirirken, hiç şüphe yok ki dinlerine hizmet ettiklerine, topluma olan borçlarını ödediklerine inanıyorlardı. Ama şiir yoluyla akıl yolu birleşmemiş, ne yapalım ki çoğu zaman birleşmez bu ikisi. Homeros'un Tanrı dünyasına dönecek olursak, şairin bu dünyayı insan dünyasının tıpkısı gibi canlandırırken, ona tadına doyulmaz bir renk çeşni verdiğini de görürüz. Koca İlyada'da şiir oluk oluk akar ama en tatlı aktığı parçalarda tanrı dünyasını anlatanlardır. Troya savaşının suçlusu Afrodit için Homeros ölmez bir sıfat yaratmıştır. Pilomides, Türkçe gülümser veya cilveli sözleriyle karşılaşmaya e, klamaya çalıştığımız bu sıfat aslında gülüşmeyi seven anlamına gelir. Oyunlarıyla dünyayı alt üst eden bir tanrıça için bunun kadar uygun bir sıfatı ancak çok sonra kadın şair Safo aşk tanrı Eros'a acı tatlı demekle bulmuştur. İlyada da Tanrı dünyasını bize yakın, aydın kılan nedenlerden biri de Homeros'un insanca sevgi ondan hiç eksik etmemiş olmasıdır. Tanrılar hep sever, birbirlerini severler, insanları severler. Troya önünde çarpışan yiğitlerin hemen hepsi Zeus'un veya Ares'in sevgisini kazanmış mutlu kişilerdir. Hera, akaları toptan sever. Athena, Akileus'un veya dese sevgisini bu iki yiğide her an her fırsatta korumakla gösterir. Apollon Hector'u milli tanrısı olduğu Likya'nın erleri Pandaros'u Sarpedon'u tutar. Hele Afrodit ölçüsüz aşırı bir sevgi besler gözlerine. Gözdelerine. Paris gözdelerinden biridir. Tanrıça onu memnun etmek için neler yapmaz. Onu savaştan kaçırır yatak odasına götürüp süsler, püsler karısını çağırır yanına. Helena'nın ağır sözlerine bakmayarak onu kocasının karşısına oturtur. Karı kocanın içine bol arzu dökerek bırakır onları sevişsinler. Bu tanrılarda ana evlat sevgisinin de en içlisi bulunur. Çocuklarına düşkün analar yalnız Afrodit değil bir de Tetis'tir. evlatları evlatlarıyla aralarındaki dünyanın en tatlı sevgi sahneleri geçer. Tanrı dünyası böyle. Gelelim insan dünyasına. İlyada insanlar dünyası. İlyada'da karşımıza çıkan kişiler belli bir dünyanın insanlarıdır. Homeros bu dünyayı en ufak çizgilerine varıncaya dek anlatır. Gözümüzün önünde canlandırır. Troya savaşında iki toplum karşı karşıya gelir. Yurtları Anadolu'da bulunan Troyalılarla Yardımcıları ve Yunanistan'dan gelmiş akalar topluluğu. Binden fazla yeniyle ve Troyalıların ordusundan on misli büyük bir orduyla Troya'ya saldırdıkları söylenen akalar bu seferin niçin çıkmışlardır? Karısı kaçırılan Menelaos'un ölünü almak için diyor Homeros. Bir kraliçenin kaçırılması İlyada'nın geçtiği çağlarda savaşa yol açabilecek önemli bir olaysa, efsanenin bu olayı fazla şişirip Troya savaşının öbür gerçek nedenlerini gördüğüse bıraktığına hiç şüphe yok. Bu savaşın nasıl çıktığını, Aka ordularının nasıl toplandıklarını İlyada'da anlatılan toplum düzeninden iyice anlıyoruz. Aka ordusu Yunanistan'ın çeşitli bölge krallıklarından meydana gelmiş bir ordudur. Her kral kendi gemileri, kendi adamları ile yola çıkmıştır. Troya Ovası'nda da her kral ve ordunun ayrı yeri, ayrı çadırları vardır. Ordular hep birlikte savaşa yürüyünce her birlik ayrı tapa dizilir. Bu ayrılık içindeki topluluk feodal bir düzene dayanıyor. Niken kralı Agamemnon yılla 1200 yıllarında bütün Yunanistan ve adaların en güçlü kralı olsa gerekti. İlyada da erlerin başbuğu, orduların güdücüsü diye anılan Agamemnon kralların kralıdır. Oysa bu üstün gücü altın değneği ile birlikte Zeus vermiştir diye inanır Homeros. Krallık Zeus'un bir armağanıdır. Tanrıların en büyüğü de koyuklarını doğrudan doğruya krala ulaştırır. Zeus'un alışverişi hep Agamemnon veya Priamos'ladır. Oysa Agamemnon'un emrindeki küçük krallara yol göstermek, haber ulaştırmak Zeus'un emrindeki öbür tanrılara düşer. Theodent düzen Miken kralı Agamemnon kardeşi Menelaos'un davasını benimseyince bir ordu toplamaya koyulmuş. Başkomutan olacağı bu ordunun bir araya gelmesi için bütün aka dünyasına haber salar. Bölge krallarının gemileri ve adamlarıyla hazır bulunmaları, bir borç, bir ödev içinde yaşadıkları feodal düzenin gerekçesidir. Akileus, Agamemnon ile kavgasında hiçce dile getirir bunu. Kuzey Yunanistan'da, Myrmidon kavmine krallık eden Achilles'un Troya ile hiçbir alıp veremediği yoktur. Sefere çıkmış da sırf Niken kralının davasını savunmak zorunda olduğu içindir. Seferi Agamemnon 100 yüz yani en üstün gemi sayısıyla katıldığı halde hizmetli e, hizmete ödevli bölge krallarının her biri gücüne göre sayıdaki gemi ve asker toplayıp gitmiştir. 79 Pilos kralı Nestor, 78 Argos kralı Diomedes ve Girit kralı Idomeneos kimi 60 Sparta kralı Menelaos, kimi 50 Phintia kralı Akhileos, kimi 40 Locris kralı Ayas ve daha başkaları. Kimi daha az gemi çıkarabilmişler, hiç donaması olmayan Arkadia kralı da Adememnon'a 60 gemi hediye etmiştir. Bu kralların hepsi Akaların kurultayında söz sahibi olmakla beraber sonunda Adememnon'un buyruğuna baş eğmek zorunda kalmışlardır. Krallar kralı Briseis'in elinden alınınca Akileus çok içerler ama karşı koymaz. Küsüp çekinmekten başka çaresi yoktur. Aynı değişmez düzenle ele geçirilen malların paylaşılmasında da görülür. Asıl Troya Savaşı başlamadan önceki yıllarda akalar birçok yağma seferlerine çıkmışlar, bir sürü köle ve mal toplamışlar. Bunları Agamemnon'un önüne dizip en üstün payı ona vermekte kusur etmemişler. Bölke kralları aralarında eşitseler de Agamemnon'la aralarında eşitlik yoktur ve olamaz. Çoban krallar. Akka kralları bizim dünyamızdaki krallara hiç benzemezler bir bakıma. Bu krallar saraylarda yan gelip oturmazlar. İşleri güçleri de yalnız savaşmak değil, dağa çıkıp sürülerine çobanlık ederler. Atlarını ağırlarda tımar ederler onlara yem vermek hem kendilerinin hem karılarının işidir. Sapan sürerler yemek pişirirler. Silahlarını kendileri bilerler Homeros onlara ian" yani halkların çobanı erlerin güdücüsü diyor. Bu sözü tam anlamında almalı. Bu krallar birer çoban, birer çiftçidir. Şu ya da bu dağda sürülerini beklerken bir tanrıçanın dikkatini çekmiş birçok kral ve yiğidin sözü geçer İlyada'da. Hangi sesle tanrıça Afrodit'in oğlu Ayyineas böyle bir kır sevişmesinin ürünüdür. Kralların varlığı da sürülerin sayısıyla ölçülür. Odiseus'un Odisea'da anlatıldığı. Sürüleri 30 bin baş hayvan tutuyor. Kralın günlük işleri dışında bir de dinsel ödevleri var. Tanrılara adak adamak, yalvarmak, kurban kesmek ona düşer. Bu ödev bütün ödevlerinin başında gelir. Hayvan sürüleri de bol olduğundan tanrılara yüz sığırlık, yüz koyunluk kurbanlar kesmesi işten bile değildir. Homeros dünyasında baş rahip kralın kendisidir. Öbür rahipler ya kralın oğulları ya da akrabalarıdır. Yiğitler ve yoldaşları. Kralın buyrundaki orduda güçlü atılgan yiğitlerin, arabacıların, seyislerin ve habercilerin adları geçer. Savaşta kralları hep bir sarnı koruduğu için üzerlerine atılan kargılar çoğu zaman arabacıların göğsüne saplanır. Arabacı ölür, kral kurtulur ama kral çok sevdiği arabacısına üzülür. Çünkü kral, seyis, arabacı, haberci gibi adamlarına candan bağlıdır. Ordular bir sürü yoldaştan, arkadaştan meydana gelir. Gerçi Homeros, Ferakon, parantez hizmetçi uşak ile Hetairos, parantez yoldaş arasında bir fark gözetir. Yoldaşlar, arkadaşlar, kralın yanı başında savaşırlar. Hizmetçilerse ancak onlara hizmetle görevlidir. Ama Homeros'un feodal düzeninde büyüklere, küçükler arasında duygu bağlarının derinliğine şaşmamak elden gelmez. Sürgün ve konuk. Alalım en özlü örneği ile Akileus ve... Mairmidon ordusunu. Akileus bu ordunun başkomutanıdır, yani başında bir de kardeş gibi sevdiği Patroklos var. Akileus'ta Patroklos arasında kardeşliği dağıtan bağın nedeni aka toplumunda derine giden bir kurala dayanıyor. Patroklos sürgündür. Yurdunda işlediği bir suçun cezası olarak kendine başka bir yurt aramak zorunda kalmıştır. Adam öldürdükleri için sürgüne giden Akai ilklerinin sayısı hayli kabarıktır. İlyada'da. Bu sürgünler bir toplum cezasından değil de ölünün kan davası büyüdecek akrabalarından, arkadaşlarından kaçarlar. Başka bir ülkeye sındıkları zaman yalvarıcı durumuna girip ona kralın tıpkı tanrılar gibi sahip olduğu koruyuculuk haklarından faydalanırlar. Sürgünü korumak kralın kutsal ödevidir. Nitekim Patraklos'u Peleus evine alır, oğlu ile birlikte yetiştirir. Akeleus da onu bir kardeşten çok sever çünkü aralarında kan bağlarından da üstün kutsal bağ vardır. Patraklos artık onun adamı. Akileus dövüşmedikçe Patraklos'la da savaşa katılamaz. Atalara çok can yandığı halde efendisinin iznini almadan yardımlarına koşamaz. Ama bu efendilik ne tatlı ne insanca şeymiş Homeros dünyasında. Akileus titrer Patraklos'un üstüne. Onu korumak için yiğit ağzına hiç yakışmayan öğütler verir arkadaşına. Çok fazla ileri gitme. Hektordan sakın şehir surlarına kadar sokulma diye ne diller döker. Patraklos ölünce de öfkesi möfkesi ne varsa hepsini unutur. Yalnız dostunu yitirmiş bir dostlu verir. O haliyle anası tetiği bir daha çağırarak gözyaşı dökedeki ondan yeni silahlar istemesi, adam ona kızdığı zamanki acısından ne kadar daha büyük daha derindir. Bu duygu Akileus'u hem zamanadan çıkarır, hem de sonunda düşmanı Priamos'a saygı gösterecek, ona oğlunu geri verecek kadar insanlaştırır. Akileus'un ikinci öfkesi, ırmak tanrıları ayaklandıracak kadar Korkunçtur. Ama Priyamos yalvarıcı olarak darkasına geldi yatışır. Komeros'un dünyasında insanlığın temel taşlarından olan yalvarıcıya saygı geleneğini yeni baştan benimser. Yalvarıcılık bir konukluk iki. Hiçbir yiğit bu kuralların dışına çıkamaz. Yunanistanlılar Anadolu'lar bir kadın için mi, mal, mülk için mi? niçin için çarpışırsa çarpışsınlar, aralarında konukluk bağları yoksa amansız düşmandırlar birbirlerine. Ama bu bağlar varsa akan sular durur. Düşmanlığın yerini dostluk alır, işte size 6. bölümdeki Glaukos'la Diomedes sahnesi. Yolculuk. Homeros dünyasında insanlar epey yolculuk ederler. İş için olsun, misafirlik için olsun, gemiyle, arabayla, Ege çevresindeki ülkelere gidip gelirler. Homeros destanları bu yolculuk hikayeleriyle doludur. Tanrı misafirliği o eski zamanlardan kalma olsa gerek bu çevrede. Bir de...